Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da Zebur vermiştik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 Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar, derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler var ya, Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. Allah onları,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 henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır.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 Ahirette de O, ziyana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınızı mesedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan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 Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaadde bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın.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 Asla Allah'a karşılık hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvalık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır. Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse,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 Kendilerini Rabb'e adamış kimselerle alimler de böylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın. Benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler,